Evvabin namazını, akşam namazının hemen ardından mı kılmalıyız? Evet, evvabin namazı, akşam namazının arkasından kılınır. Ee, eve gidip de kılınabilir. Hatta Hacı Bayram Camii gibi, İstanbul'da Sultanahmet Camii, Eyüp Sultan Camii, Süleymaniye Camii, Ankara'da Kocatepe Camii gibi. Yani e, şehrin ulu camilerinde, e, hani millet habire namaz kılıyor, sonradan gelen kılıyor, kaza kılıyor, sünnet kılıyor, evvabin kılıyor. bu kılınır. Ama mahalle camilerinde, yani mümkün olduğu kadar nafileleri camide değil, evde kılmak lazım. Lazım dediğim burada farz anlamında değil. Peygamberimizin uygulamasından gördüğümüz. Evet. Dolayısıyla evvabi namazını camide kılabilir farzdan sonra. Hiç konuşulmayacak diye bir şey yok. Ama konuşulmadan kılmaya özen göstermek gerekir. Efendim işte akşam namazının tesbihatından, duasından sonra eve gelip evde de evvabi namazını kılabilir. Hatta daha da güzel olur. Çünkü Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam eğer sürekli bir insan beş vakit namazını camide kılıyorsa evlerinizi kabristanı çevirmeyin, orada namaz kılın diyor. Dolayısıyla sünnetleri Peygamberimizin kendisi evvabin dahil, teheccüd namazı dahil, işrak namazı yani kuşluk namazı dahil hem evde kılmıştır. Evet. Bizi o yüzden camide de kılabilir, de. evde de kılabilir ama evde kılmasını sünnete daha uygun olarak ifade edebiliriz. Evet.